Radyo Tiyatrosu Umut Yolu yazan Fred von Horzelman, filmimize çeviren Fethi Dostor Oynayanlar, memur ve tayfa Ahmet Gülhan, Akel Grove, Kamuran Ustaer, Soriso ve Gemici, Zeki Alasya, Megerlin, Nejat Çetinok, ikinci kaptan Banks'ten Muhip Arcıman, Kuruşa, Metin Akpınar, Kaptan Grove, Zihni Küçümen, Genç Kız, Filiz Toprak, Podbiak, Ali Yalaz. Adın ne? Axel Girove Kaç yaşındasın? 23 Nasıl bir iş istiyorsun? Basma ya, tayfalık Evvelce ateşçi olarak da çalışmışsın değil mi? Evet, batarya gemisinde Dişini sıkıp 3 hafta kadar bekleyebilirsen O zaman çok Aurora şilebinde çalışabilirdin Belçika bandıralıdır Şimdi havuzda, tamirde Oraya ateşçi olarak girebilirdin Söz geliş 3 hafta bekleyemem Beni dinlersen Aurora'yı beklemelisin sana göre başka uygun bir iş yok. İlle bekleyemem dersen o zaman ancak Esperanza gemisinde iş var. İspanyol mı Hayır, Panama Bandıralı. Yemi hemen bu gece yola çıkıyor. Amerika'ya Wilmington limanına yük götürecek. Tezel'den bir tayfa arıyorlar. Bari bu gemiye gireyim. Panama Bandıralı demiştiniz değil mi? Olsun, ne yapayım? Şu kağıdın altını imzalayacaksın. Fakat ben senin yerinde olsam... Senin yerinde olsaydım Aurora'yı beklerdim. Geminin adı Esperanza, süvarinin adı Kaptan Grover. Ne? Kaptan Grover? <gülüyor> Tuhaf şey, ben de aynı soyadını taşıyorum. Kaptan Grover'i tanır mısın? Sakın akraba falan olmayasınız. Susamıyorum. Ee, Kim bilir belki de ille olmaz diyemem. Korvet kaptanlarından Grover adlı bir subayla yakınlığım vardır. Daha doğrusu babamdı. 13 senedir kendisinden hiçbir haber alamadım. Araya savaş girdi. Yurdumuzda her şey alt üstü oldu. Tam on üç sene. Ben hep artık ölmüştür diyordum. Fakat ve adında çok kimse vardır. De olsa tuhaf bir rastlantı. Demin Esperanza için söylediklerime gelince... Asahi ne demiştiniz? Hiç. Herhalde yerecek bir şey söylemedim. Yaşlı bir şile. Hem de çok yaşlı. Biraz da şekilsiz. Kamburlaşmış adeta. Biliyor musun? Bu gemi yıllarca sayısız fırtınalar atlatmıştır. Görünüşte... Okşanan bir kedinin kamburlaşmasını hatırladım hı hı. Bir geminin böyle görünmesi biraz komik Fakat eğer Esperanza'nın suvarisi gerçekten babamsa O zaman bu gemi mükemmel bir durumda olmalı Elbette H Hemen gidip durumu anlarım Esperanza henüz yük alıyor Suvari nasıl olsa daha gelmemiştir Akşama doğru gitsen daha iyi olur Peki akşama giderim Önce bir yerde karnımı doyurayım da Uyumundayım hesap hesabınız bir çorba bir köfte ekmek hepsi bu kadar tutuyor teşekkür ederim şunu söyleyeyim ki eğer her gün burada yemek yerseniz o zaman size daha ucuza gelir bana abone olursunuz burada kalmayacağım ki yarın sabah açık denizlerde olacağım o zaman başka tabii zor zor bir iş bulabildim esperanza gemisine girdim yarın ben çoktan... nasıl dediniz geminin adı neydi esperanza He, yolunuz açık olsun bu gemiyi bilir misiniz ne gibi yok yok bilmem hiç duymadım Demek bu gece yola çıkıyoruz. <gülüyor> evet. Acaba kaptanını tanır mısınız? Adı Grovey'miş Yok tanımam Kaptanlar benim dükkanıma uğramazlar Buraya sadece tayfalar gelir O da akşama doğru O saatlerde dükkanım kalabalık olur Siz o zaman gelmiş olsaydınız Ama yok yok o zaman yola çıkacaksınız herhalde <gülüyor> Bu gece kalkıyoruz demişsiniz değil mi? Evet evet bu gece Hadi yolunuz açık olsun Sizi çağırıyorlar galiba Aa, Evet evet yukarıdan Müşterilerden biri kahvesini istiyordur Hadi iyi yolculuklar Eğer bir gün yine buralara gelirseniz Bana baksana Hayrola bir şey mi yaptık Ne tembih sana Beni çıkarmak için sakın gürültü yapma dememiş miydim Gazete isteyecektim de yapacaksın? Senin mesele için ne zamandır bir şey yazdıkları yok Öyle de olsa bana gazete getirirseniz ne çıkar Tam on gündür bu odada tek başıma Eline boyuna dolaşmaktan ve Duvar kağıtlarının üzerindeki lale resimlerini saymaktan Başka bir şey yapmıyorum Biraz evvel seni ilgilendiren bir haber aldım Ne gibi senin şilap bu gece denize açılıyormuş Vavadis kesin mi? Bu gece seni ım, saat 10'a doğru eski dalga karanın olduğu yere götüreceğim Aynı yere senin gibi birkaç yolcu daha gelecek Oradan hepinizi alıp gemiye götürecekler Hangi gemiye? Bırak şimdi onu Gemiye gece çıkacaksınız 14 gün ambarda yatıp kalkacaksınız Bir gece sizi Amerika kıyılarına çıkartıp bırakacaklar Böyle olduktan sonra geminin adını bilmenize ne lüzum var? Demek ki her şey geceliğin Yani karanlıkta olup bitecek uh -huh, uh -huh. Öyle Amerika'ya çıkınca adresime Rüya tanıtını gösteren bir kat gönder olmaz mı? Unutma sakın. Heh, eğer bunun sence önemi varsa neden unutayım? Bugüne kadar birçoklarına Amerika'ya gitmesi için yardım ettim. Hepsi yazarız diye bana söz vermişlerdi ama... ...bir kere oraya vardılar mı beni artık kim düşünür? Bugüne kadar hiçbiri beni hatırlayıp sözünü yerine getirmedi. <Gülüyor> gemisi değil mi? Okuman yok mu senin? Koskocaman yazıyı görmedim. Ne istiyorsun? Kaptan Grove gemide mi? Yok. Ne zaman gelir? Biz demir alıp kalkmaya hazırlanırken. Ne vakit yola çıkıyorsunuz? Yoksa mal mı teslim edeceksin? Hayır, ben bu gemiye tayfa yazıldım da. Evet, tayfan sen mi? Beni iş Bulma Kurumundan gönderdiler. Şimdi anlaşıldı. Baştan söylesene. Bundan ha, evvel neredeydin? Hastaneden çıktım. Kolum kırılmıştı da Şimdi iyisin değil mi? Evet evet ha. Son olarak hangi gemide çalıştın? Hollanda Bandralı Petra tankerinde bay, Tayfa mısın? Evet Öyleyse başa doğru ilerle Tayfaların kamerası o taraftadır Lost gör sana yapacağın işi o söyle Bir, bir dakika bayım Benim adım Bankstan Bu Şilev'in ikinci kaptanıydı Bay ya. Bankstan sizden bir şey soru evet. için Ester subarisi, kaptan Groveder değil mi? Kuzum kaptanla senin ne işin var? Gemiye daha gelmedi dedik ya. Benim adım Axel Grover'dir de. Yoksa kaptanın akrabası mısın? Kim bilir öyle olması mümkün. Babamı on üç senedir görmedim. Eskiden deniz subayıydı. Hmm, kaptan Grover'in kimsesi yok. İyi biliyor musunuz? Çok iyi biliyorum. Hadi şimdi gidip Los Roma kuruşa kimdir diye sorup öğren. Yahu da dur bakayım dur bakayım. Duyur Demek ki sen bu gemiye sadece... Esperanza'nın süvarisinin adı Grove olduğu için geldin, öyle mi? E, hiç de değil. Ben kaptanın adını, iş kağıdını imzaladıktan sonra öğrendim. Yani daha önce öğrenseydin başka gemide mi çalışacaktın? E, Yok, ile bine girecektim. Ama o gemi daha üç hafta havuzda kalacakmış. Sana ben biraz para versem de delikanlı, Aurora'ya girmek için üç hafta beklesen olmaz mı? He? Ne dersin? O zaman... İyi anlayamadım Bay Banksen. Ne Önemli değil önemli diye saçma bir şey Bu gemide pek alakalı bilirsin Yarın kaptanı görünce kendini anlayacaksın ya. Hey kuruşa Ne var Bengsten Şu yeni gelen tayfayı baş tarafa al Kaptan gemiye ne zaman gelecek Geleceği filan yok O ne demek öyle Gemiye gelemez çünkü kendisi zaten gemide Fakat az önce ikinci kaptan demişti ki Üstelik fitil gibi sarhoş öğleden beri Ne yapıyorsunuz? Sözün doğrusu bu fitil gibi hep böyledir. Ne zaman biz bu limandan denize açılacak olsak... ...ertesi sabaha kadar binlikleri devirmeden edemez. Kaptan Grovey ya Evet, bizim süvari. Böyle zamanlarda hep ikinci onun yerini alır. <gülüyor> Öyleyse kendisini artık yarın görürüm. Kapkara bir sandık yüzüyor akşam kızıllığında. Kapkala bir sandık yüzüyor çalkana çalkana denizde <gülüyor> Çalkana çalkana Gel İyi ki geldin Banks'ten Biliyor musun yarın havuza giriyoruz Espranza'nın bütün kirpası kazanacak Pırıl pırıl oluncaya kadar temizlenecek Ne diyorsunuz kaptan neredeyse yola çıkıyoruz Evet Bütün pistikleri kazanacak Sonra da kar gibi beyaza boyanacak Muz taşıyan gemiler gibi Tıpkı bir gelin gibi olacak Kar gibi ben beyaz Kaptan gemiye yeni bir tayfa aldık Haberiniz olsun Beni rahatsız etme Bankston. Yarın öğleye kadar hiç kimseyle konuşamam Ama adı Axel Grovey'miş Heh. Ona kalırsa diyor ki... Evet evet... De... Kar gibi beyaza boyanınca kim böyle... ...boyansa ne kadar güzel görünecektir. Ondan... <gülüyor> Heh, dur bakayım... ...demin ne söylüyordunuz? Yani... E, ...Axel Grovey adındaki... ...yeni tayfayı anlatıyordunuz. Tayfa mı? Evet. Benim Axel'cim on yaşında bir çocuktu. Tayfa falan değildi. Ne tuhaf düşüncelerim var bu engsten. Zaten uyuyacağım artık. Sana gelince Axel'cim... ...hemen baskit buradan... Senin buralarda işin yok Bu halkantılı denizlerde Vebalar götüresince Anlaşıldı gerçekten bir oğlu var Anladın mı Bankston Kar gibi bembeyaz olacak gemimiz Öteki işlere gelince Onları sen halledersin anlaşıldı mı Başüstü. O işler beni ilgilendirmez Artık uyuyacağım Başlıyor kaplanım Hey, yeni gelen. Deminden beri ransa boyuna dönüp durdun. Sen döndükçe yatağının bütün tozu toprağı suratıma dökülüp durdu. Hiç farkında değilim. Sana bir hatırlatayım dedim. Bir türlü uyuyamadım. Halbuki delikanlı dediğim bol bol uyumalıdır. Gece yarısı güvercide patırtılar oldu. Gemiz tobeti sonra ip merdiven indirildi. Dedim ya insan başını yastığa koyunca hemen uyumalı Kimlerdi anlayamadım bir türlü Oysa kılavuz daha evvel gemiden ayrılmıştı Bu kez birçok ayak sesi duyuluyordu Bana kalırsa en azından on kişi kadar vardı Gemi herhalde bu adamları almak için durdu Kimdi acaba bu gelenler? Bir gazete kağıdı koysan iyi olacak Ne demek istediğini anlamadım Yatağının altına gazete serersen pislikler etrafa saçılmaz Doğru koyarsam iyi olur Fakat Allah e... <gülüyor> Allah Bakalım Wilmington'a ne kadar zamanda varabileceğiz. Makinelerde arıza çıkmazsa normal olarak on günde varırız sanırım. Neniz var? Başım ağrıyor. Üstelik korkuyorum. Şimdi neredeyse acaba? Açıkkenize çıktık mı dersiniz? Uyumaya çalışsanız iyi olacak. Uyumak. Böyle bir yerde. Ben aşağılık bir otel odasında duvar kağıtlarının resimlerini saya saya günlerce bekledim. Acaba gemiye ne zaman binebileceğim diye kendi kendimi yiyip durdum. Halbuki şimdi, neden hepimiz geminin en altındaki bir bölmeye kapatıp bekletiyorlar? Böyle demir duvarların arasında, ölü gözü gibi bir lamba ışığında ve birkaç sandıktan başka eşyası olmayan bir yerde nasıl oturabiliriz? Bu ne biçim gemiymiş böyle? Elbet bir gün yerimize varacağız. Evet küçük bayan varacağız ama sonra ne olacağız? Bir kere ben tek azım önce İzittiğime göre orada her şey bizdekinden başka türlüymüş Üstelik bizim göze batmamamız gerekenmiş Çünkü değişikliğim kuşamlılar hemen göze çarparmış Demiryolu Katarlarının ayrı ayrı atları varmış Hele otobüs yolculukları günlerce sürermiş Böyle bir ülkeye nasıl alışabileceğim bilmem Bütün bunları size kim anlattı? Yoksa babam mı? Şu iskambil oynayanlardan ortadaki mi babanız? Evet üvey babamdır Beni dinlerseniz sakın onunla oyun oynamaya kalkışmayın Zaten ben kağıt oynamam Yalnız merak ettiğim bir şey var Neymiş o? Yukarıyı merak ediyorum Şimdi deniz nasıl gözüküyordur acaba? Biraz uyumaya çalışsanız Bizi getirip buraya kapattılar Neden? Niçin kapattılar? Tanıyabildin mi? <gülüyor> Nasıl anlatayım? Ben seni hemen tanıdım. Hey <gülüyor> gidi Axelci. <Aksercik. gülüyor> o zamanlar çok daha gençtim baba. Hep bir uniforma giyerdin. Kelli felli bir halim vardı. Senden korkardım. Artık benden korkmana lüzum yok. Seninle son defa ne zaman görüşmüştük? Herhalde savaşın başlangıcında olmadı. Pek hatırlamıyorum. Evet. O ara çok kısa bir süre için eve gelmiştim. Fakat sondan bir evvelki gelişini çok iyi hatırlıyorum. Bütün yaz yolunu beklemiştim. Sonunda güz mevsimi de gelip çatmıştı. Hangi yurdu bu? 37 yazındaydı. Hmm. Seni boş yere beklemiştik. Besbelli birden uzak bir yolculuğa çıkmak zorunda kalmıştım. Yabancı bir ülkeye yollamışlardı seni galiba. Tamam tamam. Şimdi ise eski yurdumuz artık tarihe karıştı. Hayatımız bir çöl gibi çoraklaştı. Halbuki biz bu çölün ortasında yine de birbirimizde buluştuk. ha. <gülüyor> Umulmadık bir limanda herhangi bir işçi bulma bürosunda ismimin karşına çıkıvermesi mucize değil de nedir <gülüyor> Biraz evvel herhalde bu benim son işim olacak diye düşünüyordum Bana göre bir meslek değil bu Saçma neden olmasın Hiçbir şey öğrenemedim ki Çarkçılık imtihanını hiçbir zaman veremem Sonuna kadar tayfa olarak kalmak zorundayım. değil İleride ancak belki başlostromu olabilirim Şimdi her şey değişti ama artık öğrenmeye başlaman gerek Çok <gülüyor> şükür benim işim yolunda Bu gemide hissem olduğu gibi ayrıca param da var Bilmiyorum aslında ben sadece bu meslek bana şatafatlı göründüğü için denizci olmuştum Hep sen gözümün önüne geliyordun Fakat küçük bir dükkanın bir tezgahım olsa daha iyi galiba Aa, Sen aklını kaçırmışsın Tütüncü dükkanı mı açacaksın yoksa Neden sigara satmayayım sanki? Sen küçükken de alçak gönüllüyün Hiç değişmemişsin Bugün tığ gibi bir delikanlısın ha, Keşke ben de senin gibi genç olsaydım şimdi Dünyalar benim olurdu O zaman senin gibi eki suratlı olmazdım bu hal sana hiç yakışmıyor hiç Biliyor musun bana hemen hemen her şey vız geliyor artık Ne de, dedin de. 23 yaşında bir delikanlı olduğunu halde mi Birbirimizden uzak düşeli hep savaş açlık gördük Daima düşmandan kaçarak kamplarda yaşamak zorunda kaldık Çektiğimiz sürekli açlık yoksulluk korkmuştu Bir gün bana bir tanıdık demişti ki günüm birinde başıma gelecekleri bilseydim hiç doğmamayı tercih ederdim daha kuyusuz adamsın Madem bu dünyada yaşıyorsun dayanmasını bileceksin Biraz atılgan olmak gerek delikanlı Göreceksin bundan sonra her şey bambaşka olacak Evet belki En başta senin bizim gemicilerle senli benli olman hiç hoşuma git diyor e, Nihayet ben de adi bir tayfayım Bu arada öyle bunu değiştirecek değilim Ama bu adamlarla işli dışlı olmasan iyi olacak Açık konuşmak gerekirse gemide oldukça aşağılık bir personel var Mesela şu podbyak ya da losturmak kuruşa gibi Hani ötekilerde daha iyi bal değil ha Bunun için hepsinden biraz uzak durman gerekir İşim bitip boş kalır kalmaz her zaman buraya bana gelebilirsin İşten söz açınca aklıma geldi Hemen güverteyi temizlemem gerekiyor Pekala öyleyse git Bırak beni Rahat bırak beni diyorum Kes sesini Podbiak Yedi kişi ha Yedisi birden mi götürülecek Hayır olmaz Hayır hayır Sesini kes pot bir aksersem herif Şey uyan artık Ne var Kuruşa sen misin Çok şükür Galiba rüya görüyordun Hatırlayamıyorum Demek rüya görmüşüm ha? Olabilir Yüksek sesle bağırdın da Yok canım peki ne dedim Önemli bir şey değil sadece şey Sen herhalde bilirsin Hayır hayır hiçbir şey bilmiyorum Ötekiler bir şey duymadılar hepsi uykudalar Öyle sezar yok. Fakat ben duydum. Uykuda her şeyi bir bir anlattın. A atıyorsun. Hayır, her şeyi anlattım. He herhalde saçma sapan konuşmuşumdur değil mi? Ee, yoksa o beş kişiden mi söz ettin? Evet, beş kişiyi anlattım. Fakat bu kez yedi kişi. Bunlar senin gemiye taşıdığın yedi kişi değil mi? Ve bir gece tekrar alıp götüreceğin adamlar. Geçen defa beş kişiydiler. bir kayıla geceliğin taşıyacaktın değil mi onları? Evet. Bana her şeyi esraftaça anlatabilirsin. Merak etme kimseye söylemem. Her seferinde kaç para alıyorsun? 50 dolar. Bak öyle. E ne olsa ben bu işe göre çok yaşlıyım. Ona söyledim artık yaşlandım diye. Fakat Bankistan aldırmıyor ki illa yapacaksın. Sen bu iş için biçilmiş kaptansın diyor. Böylece onları götürmek her defasında bana düşüyor. Yoksa korkuyor musun? Ne sanıyorsun ya? Tam 5 kişi. Hepsi de benden genç ve daha kuvvetli. Sahil nöbetçilerinin eline geçmekten mi korkuyorsun? Hayır. Hayır. Yani adamları kıyıya götürdüğün sırada demek istiyor. Anlaşılan herifleri kıyıya çıkardığın falan yok galiba. E yok ya. Peki o halde nasıl dönüyor bu iş? Bırak beni artık uyumak istiyorum. Demek onları sahile çıkarmıyorsun. Zaten çıkamazlar ki. Bütün kıyılar sıkı kontrol altında. Öyleyse bu adamları ne yapıyorsun? Çok basit. Gemi duruyor, ışıklar söndürülüyor. Adamlar benim Filika'ya bin dolar. Onlara işte Amerika'ya geldik diyorum. Filika ile gemiden biraz uzaklaşıyoruz... Sonra da onlara karaya çıkmak için on metre kadar yolunuz kaldı Son kısmı yüzerek geçmeniz gerekiyor Çünkü ben kıyıya daha fazla yaklaşamam diyorum Adamlar öylesine ihtirasla Amerika topraklarına çıkmak istiyorlar ki Hep birden suyu atlayıp yüzmeye başlıyorlar Ben de geri dönüyorum Onlara gelince on metre sonra yirmi metre yüzüyorlar Ve boyuna yüzmekte devam ediyorlar Ancak çok sonra açık denizde olduklarını ve hiçbir tarafta kumsal ya da kıyı bulunmadığını anlıyorlar tabi Böyle ne kadar yüzebilirler ki. Üstelik insanın sırtında elbise de olursak Demek ki böyle yapıyorsunuz ha? Peki öyleyse neden korkuyorsun? Hepsi de genç ve sağlam elifler. Onlara son kısmı yüzerek gidiniz dediğim zaman e, olabilir ki... ...sözüme uyuyacakları yerde belki beni yakalayıp suya atabilirler. Ve filika ile kendileri gitmek isterler. Anlıyorsun değil mi? Bu işi kiminle kararlaştırıyorsun? Bankistan'la mi? Evet. Fakat bu işi yapmak istemiyorum artık. Çok yaşlandım. Hadi uyu artık. Kimseye söylemeyeceksin değil mi anlattıklarını Kapat senini beni rahatsız etme Biraz düşünmek istiyorum He. Bilmiyorum şimdi acaba Gündüz mü yoksa gece mi Gece olsa gerek Bir iki yere baksanıza keyifleri yerinde Onlar ne yapacaklarını Nereye gitmek istediklerini çok iyi biliyorlar Ama ben öyle miyim bana öyle geliyor ki sanki belli bir anda bir düş görmeye başlamışım. Boyuna görmekte de devam ediyor. Buraya nasıl gelmişim başka tarafta ne yapmak istiyorum bilemiyorum. Amerika'ya varacağımız günün hayali kadar beni hiçbir şey korkutmuyor. Hele dışarıya bir çıkıp hürriyetimize kavuşalım da. <gülüyor> İştahsız zorluk o zaman başlayacak ya. Ben öyle salapati kararlar vermeye alışık değilimdir. Önceleri memurdum. Hatta sadakatta çalışan bir memur diyebilirim. Herkes bunu acayip buluyordu. Sanırım asıl benim içerlememe sebep olan da bu oldu. Hep saflığından dolayı böyle doğru bir insan olduğum kanısı vardı bende. Bir gün patronumuz iyi bir veznedar olmak için aptal olmak gerekir diye bir laf etti. Bu sözü benim duyduğumu farkında değildi. Madem ki gösterdiğim sadakat sadece aptallığının gereğiymiş diyordum. Öyleyse bu sadakatin ne anlamı kalıyordu? Her gün elimden binlerce lira geçiyordu. Bu taraftan da artık saçlarım kırlaşmaya başlamıştı. Adım adım ölüme doğru yol alıyordum. Hayatı yaşadığım kadar hiçbir şeyi görmemiştim ki. Ben hemen hiçbir şey. Pazardan pazara bir iki bardak şarap içerdim yoksa o kadar Hayır, bu ben yoksa hiç de öyle kötü bulmuyor Ben de ama ne olsa beni iyi anlayamazsınız siz. Çünkü çok gençsiniz Bence artık bir şeyler yapmam gerekiyordu Söz gelişi şimdi de bir şey yapmam gerekiyor Şuradakilerle bir masaya oturmak gibi Hatta masa olarak ortada sadece bir sandık bulursa da. Ama onlar kağıt oynuyorlar Üç gündür oyundan başlarını kaldırmadılar Baylar Acaba ben de sizinle küçük bir el çevirebilir miyim? Delilik etmeyin Oyuna katılabilir miyim acaba Ne istiyorsun kuruşa ee, Size bir şey söyleyecektim de Hayrola ne var ee, Olmazsa başka bir defa ben sizi Bu numaraları bıraksan iyi olacak hadi Konuşacak mısın yoksa konuşmayacak mısın ...senden oyalanacak vaktim yok. Yani. E, tabii, vaktinizi almak istemem Bay Bankistan. Öyleyse. E, burada benim bir memleketlim var da... ...hani şu Podbiak denen yaşlı adam. Podbiak'tan sana ne? E, bu hemşerim geceliğin uykuda sayıklayıp duruyor. Hı -hı. Fakat bizim memleketin diliyle konuştuğu için... ...ne dediğini başkaları anlamıyor. Ben de boynu onu dinlemek zorunda kalıyorum. Anlaşılan sen para olmuyorsun. Demek istiyorsun ki mademki bir şeyler öğrendim Bunun için para e, Hayır Bay Bankstan e, Tabi herkes para kazanmak ister ama e, Ben havadan kazanmak istemiyorum ki Ne istediğini bir türlü anlayamadım gitti ben. E, Bakınız Bay Bankstan Bizim Podbiak yaşlandığı için Bu heriflerle Filika'da yalnız başına kalmaya korkuyor e, Ben şöyle düşündüm Ne düşündün e, Bu işi bana veremez misiniz diyorum yani 50 dolara Benim bu işi üzerime almama Podbiak çoktan lazım Haa Demek ki derdin buymuş <gülüyor> Evet buydu Polpiyak 50'sini aştı bense daha 30'sundayım Meğer sen benim sandığımdan Çok daha kaşarlanmış bir soysuzmuşsun <gülüyor> Bir başkası para kazanıp dururken Neden ben de kazanmayayım Öyle şeye herkes bozulur doğrusu Bakalım düşüneyim bir kere Bu meseleyi kaptanla görüşmeliyim Çok teşekkür ederim Zaten vaktimiz var Nasıl olsa serseriler daha bir hafta aşağıda ambarda kalacak Bengston ben gittin Biraz yanıma gelir misiniz Oo. <gülüyor> Doğrusu şaşılacak şey kaptan Nasıl oldu da <gülüyor> Bu kadar böyle değiştiniz Ne gibi değiştim Üstünüzde böyle çiçek gibi bembeyaz bir gömlekle gemide sizi hiç görmemiştim <gülüyor> Üstelik kolalı yakada takmışsınız Bu gömleği kime yıkattınız <gülüyor> Dolabın bir köşesinde Nasılsa iki tane kalmış ee, İnsan hep aynı gömleği giymez ha <gülüyor> Hani bayağı gençleşmişsiniz Yoksa Tıraş olduğunuz için mi böyle görünüyorsunuz bilmiyorum Ceketiniz bile bambaşka Çok fiyakalı duruyorum ya Fırçalayıp temizledim de ondan Adam akıllı gençleşmişimiz kaptanım da Bak demek <gülüyor> gençleşmişim ha <he? gülüyor> <gülüyor> Canım ben de artık 3.30'da değilim ha Ne var ki böyle köhne bir gemide insan kendisini kapıp veriyor. Esperanza ile mürettebatı Bugüne dek birbirine iyi uyuşmuştur Al birini vur ötekine Biliyor <gülüyor> musun Bay Bankstein işte. Bütün gemiyi sanki güveler sarmış gibi geliyor bana bir dahaki sefere bizim şirkete Esperanza'nın tepeden tırnağı tamirden geçmesi gerektiğini anlatacağım Bence astarı yüzünden pahalıya oturur kaptanım Harcanacak paralar geminin getireceği geliri aşar Onun için değmez Ama ben gemimi artık derli toplu görmek istiyorum Çaba usandım Alt bölmedeki ayak takımı da temizlenecekler arasında tabi Beğenmediğiniz ayak takımı bugüne kadar bol para kazanç sağladı bize Ama Ben çok çombaşlı değilim ki böyle döküntüyü gemime doldurayım Evet çapaçulduktan usandınız Evet evet usandım Biz bu herifleri Amerika topraklarına ne zaman çıkarmak istedikse Her seferinde aksilikler çıktı Ya pırıl pırıl ayışını Ya vaktimiz çok dardı Ya da bütün kıyılar devriyelerle doluydu Bu yüzden biz de bu ipsizleri her defasında denize döküyorduk Sebebi de hep çapaçulduğumuz ama her şeyi kanıksadım artık Zaten ben oğlunuzun buradaki işlerimizi engelleyeceğini daha ilk günden düşünmüştüm Ya oğlumun bunlarla bilgisi yok Ben yalnız kendi aynı kararlara varacaktım Oğlunuza durumu açık açık anlatmalısınız Yani ne diyeyim ona Yaptığımız işi anlattım Kendisi hiç de aptal görünmüyor ya, Hayır hayır yok. olmaz öyle şey istemem Eğer ben oğluma gemiye ara sıra kanlı aykırı olarak yolcu alıyoruz diye söylesem Sonra hakkımda neler düşünür eğer oğlum gemiye bir gün evvel girseydi O zaman bu haytaları gemiye sokmazdım Madem ki bir kere almış bulunduk Bunları başımızdan def gerekiyor Bu öyle düşünüp duruyorum Bu defa nasıl yapalım diye Her zamanki gibi Hayır öyle yapmayacağız Bu sefer herifleri gerçekten karaya çıkaracağız Çıkarmamız sahil devriyeleriyle Şiddetli silah çatışmalarına yol açabilir Kaptanım üstelik filikamızı Gözden çıkarmak gerekir Yani o kadar kolay bir iş değil Ama bu defa yeni ayar rastladığımızdan Karanlıktan faydalanıp deneyebiliriz Sanıyorum artık bu son işimiz olacak Umarım ki bu meseleyi daha düşünürsünüz kaptanım Herifler karaya çıktılar mı Biz üstümüzden bütün yükü atmış oluruz Bir kere gemiye karanlıkta bindiler Sonra bütün zaman dipteki bölmede kaldılar Hiçbir işiyle bin adını bile bilmiyor <gülüyor> Mürettebatın kimler olduğunu da öğrenemediler Yani bir şey görmediler <gülüyor> Ve bilmiyorlar Kısaca bize hiçbir çamur atamazlar Yoksa birden bu heriflere acımayan mı başladınız? Ya hiç ilgisi yok Hepsi ipsiz takımı <gülüyor> Cezaevi kaçkınları Karaya çıksalar bile her geç perişan olmaya mahkum kimseler Bunların vücudunu dünya yüzünden kaldırmak hemen faydalı bir iş görmektir Aynı zamanda çok da verimli Tam 7 bin dolar Yok yani ben ahlak bakımından demek istiyorum canım <gülüyor> <gülüyor> Kimi vakit kendimi üstün adaletin temsilcisiymişim gibi görüyorum Ya madem ki öyle Ama ben isteyen, Ben yalnız başımayken durum başkaydı Karaya tez kavuşmak isteyince insan daima bir ayağıyla cezaevinin içinde demektir İnsan kendisi için böyle bir şey göze alabilir Ama artık böyle davranamam Bu durumu herhalde daha düşünürsünüz kaptan Hayır Şimdiden düşünüp kararımı verdim bile En uygun yeri bulmak için kafanızı çalıştırın hele Bu kuyuları siz iyi bilirsiniz Şayet oğlum görseniz bana gönderin Başlına kaptan Aksin Aksen Gel şöyle biraz Beni dinle Biliyor musun ben babana oldukça uzun bir zamandır tanırım Dikkatimi çeken bir şey var Onu söylemek istiyorum sana Ben babamı herhalde sizden biraz daha fazla tanırım Daha iyi dedin ya Biliyor musun yaşlı baban sen yanında olduğun için çok mutlu Ama sen onun hayattaki alışkanlıklarına engel oluyorsun Zamanla ikimiz de birbirimize alışacağız yani. Gerçekte bu mümkün olacak mı bilmem Kaptanın kendine özgü bir yaşama tarzı var. Onun için oğlunun... ...her an tepesinde olmasına... ...kolay katlanamaz bence. Babam bu konuda size bir şey mi dedi? Yok yok açıkça bir şey söylemedi. Ama ben öyle olduğunu anlıyorum. Bak ihtiyar babanın... ...bugüne kadar başından geçenlerden sonra... artık şöyle yalnız başına kafasını dinlemek... ...gerçekten haklıdır değil mi? Zaten kendisi görevinden... hakaretle rezaletle atılmış eski bir deniz subayıydı. Bu olay... 37'de mi başına geldi acaba Yaptığı basbayağı bir hırsızlıktı Geminin kasasını soymuştu Bu gerçeği örtmek için olup bitenleri Şimdi ne diye allayıp kullanalım Fakat evet, madem babandır Elbette kendisini mazur görmeye çalışırsın Çünkü bir evladın öz babasını Suçlu görmesi hoş bir şey olmaz değil mi Bunları bana neden söylüyorsunuz Bay Banks'ten Belki sen de kendi durumunu eline boyuna düşünürsün diye Bütün bu anlattıklarınızdan evvelce Hiç haberim olmadığını biliyorsunuz elbet hem burada neler dönüyor kuzum? Ne biçim gemi bu? döşeklerine kadar küflenmiş. Her yanı örümcek ağlarına bürünmüş bir tekne. İnsan neredeyse pislikten boğulacak. Beni dinler. Özür ben... dilerim Bay Banks'ten bana daha ne söyleyeceksiniz? Sanırım bu kadar yeter de artar. Kim var orada? Ben biraz Kimsin sen? ederim açın. Kapıda bir sürgü olacak Yalvarırım açın. <gülüyor> siz burada ne yapıyorsunuz? Herhalde gemi mürettebatından değilsiniz İçeride havasızlıktan bunalıyoruz Neredeyse boğulacağız Kimsiniz siz? Biraz olsun dışarıya havalı bir yere çıkabilsek dünyalar bizim olacak Baha geldim biliyorsunuz ki bu kapıdan dışarı çıkmak bize yasak ya Siz kimsiniz? İçeride daha başkaları da var mı? Hepiniz birden burada ne yapıyorsunuz kuzum? Biz göçmeniz. Saçma, Esperanza yolcu taşımaz ki. En iyisi siz tekrar kapıyı kapatın, buradan uzaklaşıp bizi gördüğünüzü unutun. Olmaz öyle şey. Ben sizi kaptana bildirmek zorundayım. Biz bu yolculuk için avuç dolusu para saydık. Fakat hiçbirimiz geminin adını bile bilmiyoruz. Neden söylemediler bizi? Geminin adı Esperanza'dır. Neden bizi bin en kuytu, en karanlık köşesine tıktılar böyle? Halbuki biz bu yolculuk için büyük yolcu gemilerinin lüks kamera ücretinden fazlasını ödedik Yerinizde olsaydım lüks yolcu gemilerinden birine binip giderdim Haklısınız Fakat bunun için ceplerimizde pasaportlarımız olmalıydı He, Demek sebep bu peki, peki ama karaya nasıl çıkabileceksiniz? Bu da ücretin içinde Kaptan uygun bir yerde karaya çıkmamız için terbi Kaptan mı? Yoksa onun da bu işlerden haberi var mı? Hiç kaptanın haberi olmadan bir gemiye yedi kişi birden sokulabilir mi? Eğer kaçamak girse bu kadar yüksek ücret ödemek kim göze alır? Demek ki kaptan da. Biliyor musunuz bizim yüzümüzden çok para kazanıyorum. Peki öteki altı kişi kim? Ya siz kimsiniz? Ben sadece tayfayım. Dört çanı çaldı galiba. Hemen nöbete girmem gerek. Bizi gördüğünüzü başkalarına anlatmasanız iyi olur. Gene sürgüyü üstümüze sürün lütfen. Banksen, Banksen, acaba oğlumu gördünüz mü Müvetti olma. Anlamıyorum boynu hangi cehenneme gidiyor? Üç gündür bana görünmedi. Ben ne biliyorum. Üç, beş, on beş. Kuzum orada karanlıkta neler mi oluyor? Siz Kalan paramı sayıyorum. Kaybettiniz değil mi? Ee, biraz, ya da oldukça çok. Daha doğrusu hemen hemen bütün paramı verdim Size söylemiştim sakın babamla oynamayın diye Herhalde yakında sizler yerinize varacaksınız Hep beraber Biliyor musunuz galiba ben sizlerle gitmeyeceğim Zaten ben sadece üstümdeki paranın yükünden kurtulmak için bu kadar delice oynarım hı hı. Tek yabancı memlekete gitmemek için bir bahane olsun diye Çünkü gitmekten korkuyorum Sizler buradan götürülürken kaptana rica edeceğim beni gemi dava koysun diye İsterse beni tekrar geri götürsün Ya da polise teslim etsin Olmazsa gemiye benim gizlice girmiş olduğumu söyleyebilir Bundan yere gidemeyeceğim Bu işin altından kalkanacağımı anladım Daha olmazsa Bu delikte kalarak havasızlıktan boğuluncaya kadar otururum. Belki birisi beni bulup götürür Evet Nereye götürürse götürsün rahatsız Birisi geliyor ee, Peksimet de su getiriyordur ihtiyar Canım hiçbir şey istemiyor Belki de gelen başkasıdır sizi bir kere daha göreyim dedim küçük hanım. Üç güne kadar herhalde varırız. Üç günümüz mü var daha? Şimdi saat kaç acaba? Dokuz. Sabahın dokuzu mu yoksa geceni mi? Sabah Görseniz yukarısı günlük güneşlik. Sizin için çok üzülüyorum. İnsan nasıl olsa üç gün daha dayanır. Size bir battaniye getirdim. Burada üşümüyoruz ki. Kuru yerlerde yatıyorsunuz. Hiç olmazsa altınıza bu battaniyeyi serebilirsiniz. <gülüyor> Yerde yatmaya çok alıştım bile. ...ama yine de battaniyeye teşekkür eder. Size getirebileceğim başka bir şey yoktur. Bizim başka bir şeye ihtiyacımız yok zaten. Hayırlısıyla varacağımız yere ulaşalım da. Kuzum bu ötekiler ne biçim insanlar? Onları iyice tanımıyorum. Ya politika dalgasından... ...ya da önemli bir suç işlemiş oldukları için... ...yurtlarında barınamayan kimseler. Hepsi yeni bir hayata başlamayı kafasına koymuş. Bir sürü delice umut peşindeler. Birkaç ay sonra... ...ne duruma düşeceklerini görmek isterdim. Peki siz yalnız mısınız? Şimdilik babamla beraberim <gülüyor> Üvey babam Beni sermaye gibi çalıştırır ya, İnsanın inanası gelmiyor Maalesef öyle Peki neden elinden kaçıp kurtulmadınız? Ben de artık buna karar verdim Kararımdan haberi yok Bu karaya çıkar çıkmaz Beni bir daha yüzümü görmeyecek Kaç yaşındasınız? 18 Tek başınıza yabancı bir ülkede yaşamaktan korkmayacak mısınız? Hayır Ben öylesine aşağılık bir hayatın içinde yoruldum ki bir insanı daha görür görmez ciğerini okurum Kendime kesin bir plan hazırladım Gideceğim ülkeye alışıncaya kadar Önce bir fabrikada bir sene kadar çalışacağım Hı. Sonra da bir tezgahtarlık ya da ona benzer bir iş tutacağım Hiç kimseyle ahbaplık etmeyeceğim. İyi bir insan olduğuna güvenmedikçe Kimseye bağlanmayacağım <gülüyor> Görüyorum ki sizde delice umutlar peşindesiniz ah, ah, Hayır Benimki tamamen normal Sonra da Siz e, şimdi biraz çapaçul olduğuma bakmayın e, Kendime çekidizen verince Çocuk gibi masum bir halim vardır Babam kışkırtmadıkça kimsenin bana kötülük yapmak aklından bile geçmez Size hak veririm ee, Peki siz kimsiniz? Ben mi? Yani nerelisiniz? Ana babanız yaşıyor mu? Hayır ben de kimsesizim Özür dilerim acaba bu adamların ne zaman karaya çıkarılacağını biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum Tek bildiğim şey yolculuğumuz aşağı yukarı daha üç gün kadar sürecek Buyrunuz Bu gece için bütün hazırlıklarımız tamam Tamam Oğlumu görseniz hemen bana Başlıyorum. Gel bakalım Axel Sen beni aramışsın ee, Size şunu söylemek istiyordum baba İki hafta gibi kısa bir zamanda Gemiye iyice intibak ettin sanıyorum Bir şey içer misin Teşekkür ederim içerim Kaptanın tayfalardan biri de böyle içki içmesi nizamlara pek uymaz Seni ikide bir yanıma onun için çağırtmadım Dedikodu yapsınlar istemiyorum Zaman zaman merak edip seni araştırdığımda da pek görünürlerde yoktun Yoksa bütün gün uyuyor musun? E, arada sırada e, Delikanlıların bol bol uykuya ihtiyacı vardır Hadi sıhhatine Saatinize baba Gemideki görevim biraz ağır galiba değil mi? Her yerde aynı şey Öyledir öyledir İnsanoğlu her şeye alışıyor Gerekirse bundan çok daha zor durumlara da katlanabilir ha? Uçaklara, denizaltılara, bombardımanlara bile Hadi, prozit, prozit. <gülüyor> Şükret ki sen savaşın acılarını çekmedin Sadece cephe gerisindeki sıkıntıları tattım Kaçak kamplarında bitler, bombalar ve açlık gördüm Madem ki sen benim oğlumsun Kabiliyetli bir genci ben nasıl tasavvur ediyorsam sen de öyle olmaya çalışmalısın Tıpkı senin gibi olmalıyım demek istiyorsun herhalde Evet öyle Bana bakarak ve benimle konuşarak işlere nasıl sarılmak gerektiğini öğrenebilirsin Ben de sana şunu sormak istiyordum Ne duyuyorsun sorsana oğlum Aşağıda ambara tıkılmış Yedi kişi var ya bu. Ha? Sana bunu kim söyledi Ben kendim aşağı inmiştim de Ya Demek casusluk yapıyorsun Hayır da. dolaşırken rastgele gördüm Bana bak şimdi beni iyi dinle Aşağıdaki adamlar seni hiçbir suretle ilgilendirmesin Senden yalnız bu adamların ambarda bulunduğundan haberin var mı diye soracaktım Elbette Hiç kimse benden habersiz onları aşağı saklamaya cüret edemez Zavallılar kuru yerlerde yatıyorlar Onlara çok acıdım Bindikleri geminin adını bile bilmiyorlardı Yoksa Şilebin ismini heriflere söyledin mi? Neden söylemeyecekmişim? Kötü bir şey yapmadım ki Esperanza gemisinde bulunduklarını Wilmington'a gitmekte olduklarını söyledim Ay sersem hay. Böylelikle ne halt ettiğinin tabii farkında bile değilsin Adamlar hiç olmazsa bu canı öğrensinler Bunlardan biri bu gece sahile çıkar çıkmaz Ya da daha sonra memleket içinde ele geçerse ne olacak o zaman? Kağıtlarım var mı? Yok Nereden geliyorsun? Biraz sıkıştırılınca bildiğini bir bir ortaya dökecekler Esperanza'ya binmiştim Filan falan diye şöyle oldu böyle oldu dedi mi Varacağımız ilk limanda bizim canımıza okurlar daha biz limana girerken rıhtımda polislerin bizi beklediğini görürüz Bana kalırsa Amerika kıyılarında yakalanacak bu adamlara rıhtımda polislerin bekleyeceği kaptandan daha çok acırım Senin ağzından çıkanı kulağın işitmiyor galiba Birkaç soysuz için ben koskoca gemimi hatta kendime ateşe atıyorum onun farkında mısın sen? O zavallılar için değil onlardan koparacağım paracıklar için tehlikeyi göze alıyorsun. Sene kapat bakalım artık 37 yazında seni dört gözle beklemiştim baba Senin o zaman seferde değil de tam tersine cezaevinde yattığını bilseydim Bak sen kendine gel bunun böyle olduğunu herkes biliyor Ben neden bilmeyecekmişim Bütün bu söylentiler aslı astarı olmayan dedikodular Demek senin hapse girdiğin yalan Soruşturma yüzünden bir müddet tutuklanmıştım Yani kısacası iftiraya vardım Ama sonunda beraat ettim şerefimi kurtardım Şerefimi mi dedin Elbet yoksa yeniden kaptanlık etmeme izin verirler miydin Bu müsaadeyi koparmak için ne dalaverelere başvurdun Sen o kadar ihtiyatlısındır ki öyle kolay kolay açık vermezsin Sen ne biçim çocuksun? Ufak tefek şeyler neden seni böyle çileden çıkarıyor anlamıyorum... ...varacağımız ilk limanda işi bırakıyorum... ...Wilmington'da öyle mi? Evet... Seni gibi salak şapşal... Seni. Beni nasıl görürsen gör vız gelir... Bu kuş beyninle sanır mısın ki senin gibi yurttan yoksun bir tayfa... ...dilediği bir Amerikan limanına ulu orta çıkabilir? Ha? İşin bu yanını düşünmedim bile... Ama şimdi durumunu bil... ...ben senin burada kalmanı istiyorum... ...nasıl olsa bir gün aklını başına devşirirsin... Hayır kalmıyor için... Sen erkeksin be... ...erkeksin be... ...Sünepe bir koca karı değil... ...şunu iyi bil... ...hayatın ilk düzü öylesine ki. İnsan yaşantısını öyle melekler gibi uçuşarak sürdüremez Tam tersine çamurlarda yüzer Ve boğulmamak için direnip başını kurtarmaya savaşır Eh ne de olsa bu arada kendisi de kirlenir Bunun için demek insan hırsızlık da yapabilir Çaresiz kalan ve bütün umudunu yitirmiş birkaç yoksulu son neteliğine kadar soyup soğana çevirerek yabancı kıyılara bırakıp kaçabilir Ben bu türlü işlere burnumu sokmak istemiyorum anladın mı? İğreniyorum senden Başıma neler açtığının farkında bile değil sersem Ben gitsin, ben gitsin. Yanıma gelir misiniz Buyurun Bu gece saat 12'ye gelince Adamları gerçekten karıya mı çıkaracak? Hayır hayır vazgeçtim Çünkü kim olduğumuzu aramışlar Yok canım ya, Siz yine her zamanki gibi gerekeni yaparsınız Kuruşa hmm. Buyurun Bay Bankston Hadi bakalım Bu gece 50 doları cebe indireceksin Tam gece yarısı olunca Peki ama yüzme meselesi ne olacak Bu kez durum biraz karışık Yavaş Çünkü kavuş. Çünkü aralarında bir de karı var hmm. Hadi şu son kalan 10 metreyi yüzüver dediğim zaman İster misiniz kadın yüzmek bilmesin Dinle kuruşa Gece tam 12'de Geniş bir kumsala varacağız Bu yerin adı şeytanlar diyarıdır Saat 11'de sularla kaplı olan bir kumlar 12'ye doğru çekilme dolayısıyla suyun dışında görünüyor. Her ne kadar kara parçasını andırırsa da kumlarla asıl Amerika toprakları arasında daha 20 millik derin bir su vardır. Sizi dinliyorum sonra. Yani burası kumluğa benzeyen sözde bir kara parçasıdır. Üstüne basınca insan fikir toprakta sanır. Anlıyorum. Nemli bir toprak parçası. ...gerçekte bir yer iki saat kadar su üstüne çıkan denizin dibidir. Çok geçmeden buraya ağır ağır dolar... ...burası denizin yüzeyinden dört metre su altına görülür. Vay canına! Saat tam on ikide sen adamları filikaya bindirerek... ...Esperanzadan dikeye uzaklaşacak... ...ve böylece dediğim kursala varacaksın anladın Şu halde onlar Hı. ayakları ıslanmadan kolayca kayıktan inebilecekler demek. Evet. Adamlar nasıl bir yerde bulunduklarını anlayıncaya kadar... ...ben çoktan gemiye dönmüş olurum. İşler yolunda giderse bir fark yok. Yani çok 25 dakikada işin tamamlanmış olur. Göreceksiniz nasıl başaracağım. Başak. Saat 12'ye geldi. Haritaya göre şimdi tas tamam mevkiindeyiz. Nohalde... <Gülüyor> ...güvertenin ışıkları söndürürsün. Var. gözümüz görmüyor. Adamlarımız el gibi ordan suya indirebilecekler bakalım. Oğlum nerede biliyor musunuz? Zincirlikte çalışıyor. Duymuyor musunuz? Raspa yapıyor. Hmm. Zincirlerin paslarını çıkarması için kendisine emir ver. Böylece olup bitenleri duymasını imkan sağladı. Saat 4'teki nöbetine kadar uğraşsın dursun. <gülüyor> Bu işi hiç bir süresi. Serseri grubu da neredeyse ambardan sökünenler yanlarına gideyim mi dersiniz? Hayır, kaptan köprüsünde kalın. Kuruşa yalnız başına bu işi becerir. Üst çıkarmadan yürüyün. Bütün gemiyi ayaklandırmanıza lüzum yok. Ha şöyle. Hepiniz tamam mısınız? 1 2 3 4 5 6 7. Tamam. Şimdi peşimden gelin. Fırkaya iniyoruz. Evet. Ses yok, ses yok, ses yok konuşmayın dedik. Gemenin durduğunu oğlum fark etsin istemiyorum O ciheti merak ettin Kaptan Şimdi o öylesine işe dalmıştır Eğer durduğumuzu fark ederse yeminim biraz sonra yeniden yoluna devam etmesi Dikkatini çekebiliyorsun O zaman da makinelerde kısa bir arıza olur. İşte geldik Herkes izin bakalım Neresidir burası? Amerika topraklarındayız Özlediğiniz topraklarda İspah, Hangi bölgesindeyiz? Buraya yakın bir köy var mı? Görünürlerde aydınlık tek pencere yok Hiç ağaç falan da gözüküyor Çaresiz ee, biraz yürüyeceksiniz Burası çok ıssız bir yerdir Hepiniz yere indiniz mi? İndik. Birbirinize seslenmemenizi tavsiye ederim Hadi bakalım Hadi öyle gibi durmayın Şöyle kıpırdayın biraz Sakın birbirinize yakın yürümeyin Ayrı ayrı olmanız daha iyidir Ben istedim. musunuz? Galiba bizim filika dönüyor. İş çabuk olup bitti demek. Ha işte filika döndü bile. Bu işte böylece görülmüş oldu ama bu defa ki sondur artık. Şimdi geciktiğimiz zamanı kapatmaya bakalım. Belası çirkiç vuruşları da sinirlerimi alt üst ediyor İsterseniz gidip oğlunuza bu işi kesmesini söyleyin Hayır mademki sıkı emir vermişsiniz işini tamamlasın Biraz içki içerseniz avunursunuz kaptanım Az evvel birkaç tane yuvarladım ama Nedense bu gece bana içki tesir etmiyor şuna neden kendinizi üzüyorsunuz anlamıyorum Benim oğlan öyle başlı ki Eğer biraz düşünse elimizde Esparanza gibi bir şilep ve Başında da benim gibi bir babası var Böyle bir nimeti insan işteper mi? Neden tepsin? Bilmiyorum Sanki ilk varacağımız limanda gemiden ayrılıp çeker gidermiş gibi geliyor bana Yok Halbuki benden başka onu tutturacak dalı yok Herhalde sizi bırakıp gitmez sanırım Bilmiyorum Nedense bana ikide bir gelişi güzel suç yüklemeye yelteniyor Hayat savaşmasında hayatta kalabilmek için nasıl katı ve dayanıklı olmak gerektiğini Bu toy çocuk bir türlü kavrayamıyor Sorarım size Benkster Şu anda Çin'deki şehirlerin birinde bir sokak hırsızlığını asmaya götürdüklerini bilseniz ...bu yüzden uykunuz kaçar mı sizin? Elbette kaçmaz. Ya, görüyorsunuz ya... ...olaylar arasında hemen hemen hiçbir fark yok. Bizim de gemiden götürüp bıraktığımız ve... ...şimdi can çekişmekte olan adamlar da... ...bir avuç serseri değil Bunların ne adlarını bilir... ...ne suratlarını görmüşümdür. Herifler birer sıfırdan başka bir şey değiller ki. Suratı, sesi... ...ve adı olmayan yan yana tam... ...yedi sıfır. Bu sıfırlardan bir çizilirse... Ortada bir şey eksikir mi sanki <gülüyor> Bence bu yüzden dünya ne daha iyi ye, Ne de kötüye gider değil mi Hatta daha da iyileşir derim ben kaptanım Ne var kim geliyor Kimsi sen? Kaptan size bir şey söylemek istiyorum İçeri gel ne istiyorsun Aşağıda bir adam kapıç Kimmiş o kalan Bir adam işte onu ambarda buldum Gece baktı ambarda ne arıyordun sen Adamlar giderken belki işe yarayacak bir şeyler bırakmışlardır dedim ee? Bir çift çorap, bir paket tütün, bir kalıp sabun gibi ee, Hani insanı yola çıkarken bazen yanına almak istemediği şeyler belki, olur Belki, belki sonra ne olmuş? Bir de baktım ki içeride adamın biri için işini alıyor Eline geçirdiği bir iple kendini asmaya çalışıyor Heh. Hemen ip elinden çekip aldım e, Bu adamı şimdi ne yapacağız? Herif nerede? Güvertedeki büyük ambarın kapağında oturuyor Ve tek kelime konuşmuyor Gidip bir bakalım şuna. Ambara girdiğim zaman şerde bir sürü işim vardı. Olağan makini bir yavaş ses Bir evvel limanda gemiye rast gele gelmiştik. Hafturmuş olmadı diyor. Her kapçımda herhangi yavaş mı? Evet. işte oturup duruyor. Hemen koş şu kuruşa şey çarvana gelsin. Başına kaptan. Bana bak. Kimsin sen? Neden ötekilerle birlikte gemiden çıkmadın Birdenbire canım istemedi. Niye ama şimdi ne olacak? Ne olursa olsun istediğinizi yapın. İlk limanda beni polis ederiniz isterseniz. İstersem şimdi seni apar topar denize de attırıveririm veririm. Elbet yapabilirsiniz. Fakat artık bana her şey vız geliyor. Madem sonunda cayacakton öyleyse bu gemiye niye geldin? Aşağıdaki havasız berbat yerde düşüne düşüne artık bir baltaya sap olamayacağımı iyice anladım. Ya, demek bu biçim yolculuk hoşuna gitmedi. Fakat burası güverte çok daha iyi. Hiç dinse insan nefes alabiliyor. Şimdi tekrar aşağıdaki deliğe gir bakalım da görelim. Seni ne yapacağım sonra düşünürüm. Acaba gün ağrıncaya kadar burada güvertede kalamaz mıyım kaptan? Güneşin nasıl doğduğunu hiç görmemiştim de. Akıllı uslu oturursan kalabilirsin. Teşekkür ederim. Acaba bir battaniye bulunur mu? Ne Hava biraz serince de omuzuma bir battaniye alsam diyorum. Peki peki bir battaniye de gönderirim sana. Teşekkür ederim. Daha on dakika berkenin asmağa kalmış. Şimdi yüz yirmi oldu. Ya bey ne gülüyorsun? Bu adam kendini öldürmeye hazırlanıyordu Halbuki diğer yedi kişi arasında şimdi hayatta tek kendisi kaldı Ötekiler artık ölmüşler midir demek istiyorsun Saat iki buçuk olduğuna göre orada şimdi birkaç metre su vardır kapı Ya mam, ölüm be. Sular yavaş yavaş diz boyuna çıkacak Sonra da dalgalar göğüslerine çarpmaya başlayacak Hiçbir kurtuluş yolu bulamayacaklar Haykırmalarını duyacak tek kişi olmayacak Ve deniz durmadan yükseliyor Ha işte kuruşa geliyor Kaptan emriniz Bana bak adamları gemiden götürürken Neden dikkat etmedin <gülüyor> Niye dikkat etmemişim acaba Herifler bir bir saymadın mı be e, Saydım elbet yedi kişiydiler Yani altı erkek bir de kadın Öyleyse iyi saymamışsın ya, Filikadan inerlerken tekrar saydım Çevremiz karanlıktı ama yine de onları sayabiliyordum Başka bir şey bilmiyorum Bence hepsi yedi kişiydi Pekala gidebilirsin Çok, çok. çok da Doğrusu meseleyi anlayamadım ben size çok iyi izah edebiliyorum. Yani nasıl? Bu adamlar aslında yedi değil, sekiz kişiydiler. Şudur kaptanım. Gemiye yedi kişinin girdiğini ben gözümle gördüm. Ellerinden paraları bir bir ben topladım. Ah, anladım. Ee, yani demek istiyorsunuz? Evet. Mı? Demek istiyorum ki Ama. bana her ne kadar yedi kişinin parasını getirip teslim ettinizse de, evet. anlaşılan sekizinciden <gülüyor> aldığınız parayı bana vermeyi unutmuş olacaksınız. Ama kaptanım. Bu serserileri gözden geçirip saymak adetim olmadığını... ...aralarında bir kişi fazla olsa da... ...benim bunu fark etmeyeceğimi biliyordunuz. İsteseydim size kazık atabilirdim ama yapmadım. Bir dakika durun hele. Şurada oturan antika yerimi sorgaya çekelim. Gerçek durumu o bize söyler. Doğru. Hadi gelin. Rica ederim. Biraz daha kalmamı müsaade edin. Yalvarırım. Görüşüyünceye kadar kalan dedik ya. Yalnız bize önce bir noktayı aydınlatacaksın. anlatacaksın. Söyle bakayım. Aşağıda seninle beraber daha kaç kişi vardı Bilmiyorum İyice bilemiyorum Hatırlayabilmem için düşünmem gerek Ne olur bana o kötü günleri yeniden hatırlatmayın Hadi hadi hatırlamaya çalış bakalım kaç kişiydiniz ee, Tamam Yedi kişiydik hepimiz Gördünüz mü yedi kişiymişler kaptan İyi ama gemiden ayrılanlar da yedi kişiymiş Bu nasıl iş böyle Ha, Şimdi anladım Bilmiyor musunuz onlardan biri bizden değildi Ne demek bu ben karaya çıkmaktan vazgeçtiğimi söyleyince Yanımızdaki kız bana Bu sözümün ciddi olup olmadığını sormuştu Çok ciddi olduğunu söyledim O zaman benim yerime bir başkasının gemiden gitmek istediğini söyledi Kimmiş o? Bunu söylemedi Aralarında konuşmuşlar Hep beraber dimdik demir merdiveni tırmanırken Ben en arkada yürüyordum Kız da önümdeydi O sırada biri yaklaştı ve bana İsterseniz geri dönün dedi Ben de sıramı hemen ona bıraktım Artık başıma ne gelirse gelsin Bir adım bile gitmeyeceğim düşüncesiyle geri döndüm İyi ki böyle yapmışım. Şimdi buradaki havanın güzelliğini hiç diyecek yok. Kes sesini. Bu olamaz. Bankston, böyle şey olamaz değil mi? İşitiyor musunuz? Bakın, o hala gemide. belli? Kimi söylemek istiyorsunuz kaptan? Oğlumu. Elbette gemidedir. Ön tarafta zincirlikte rast bayaklıyorum. Kendisini çağırayım istersen. Hayır, ben kendim giderim. Aksan! Aksan! Aksan! Ben aksel. aksel değilim sen, sen burada sen burada ne yapıyorsun? Oğlum nerede? Çalışıyorum. Zincirin paslarını çıkarıyorum. Fakat oğlum oğlum ya yani sizden önce burada oğlum vardı değil mi? Hayır kaptan. Oğlunuz kendi yerine burada çalışayım diye bana rica et. Ne, ne demek? Yani oğlum oğlum burada hiç, hiç çalışmadı ha. Hayır kaptan. Saat 10'dan beri burada ben çalışıyorum. Aksel. Aksel. Axel, olamaz. Böyle bir şeyin olması imkansız. Axel, Axel, Axel hangi deneye girildi? Axel, Axel, Axel. Ne oluyorsunuz, kaptan? Geriye. Hemen geriye dönüyoruz. Ama bunun hiçbir ah. faydası yok. Çünkü ah. evvelce kumsal olan yerde İki şimdi... saate kalmaz oraya dönmüş oluruz. Şimdi orada deniz çoktan ah. yükselmiştir. Görünürde ah. kumsal diye bir şey kalmamıştır. Susun. Susun. Hemen oraya dönüyoruz. Gerekirse bütün gün denizi Tamamen delice bir ah. şey olur kaptanım. Yapacağımız ah. araştırmanın her saati bize yığınla para kaybettirir. Buz gelir bana. Şirket böyle yaptığımız ah. için bize ne der sonra? Ne derse desin. Ama onların ah. hiçbir artık ah. yaşamı. Susun Belki oğlumun ayakları henüz yerden kesilmiştir Biz dönünceye kadar belki de kendisini suyun üstünde tutabiliriz Hiç kimse bu kadar zaman kendini ah. suyun üstünde tutamaz Kim bilir belli olmaz Tamamen <gülüyor> anlamsız bir davranış olur Susun. Susun Susun Susun geriye dönüyoruz Şimdi gemi dönüş yaptı Yeniden geriye açık denizlere doğru mu yol alıyoruz bu karanlık deniz, karanlık gemi, karanlık gökyüzü hepsi ne kadar güzel Fakat gitgide gün ağrıyor, ışıyor, çok geçmeden güneş doğacak Bu karanlığın sessizliğin üzerine günün doğabileceği inanılır gibi değil Ne kadar sevinçliyim Sanki yeniden dünyaya gelmiş gibiyim Bambaşka, yepyeni ve koskocaman bir dünyaya Radyo tiyatrosu sona erdi. Umut Yolu Yazan Fred von Horschelman Dilimize çeviren Fethi Dostor Oynayanlar Memur ve tayfa Ahmet Gülhan Akel Grobe Kamran Usteer Sorriso ve gemici Zeki Alasya, Megerlin Nejat Çetinok, ikinci kaptan Banksden Muhip Arcıman, Krusha Metin Akpınar, kaptan Grobe Zihni Küçümen, genç kız Filiz Toprak, Podbyak Ali Yalas.